Muteber ilim. İlim sadece bilmek değildir. İlim, asli maksada yani İslam'a iletiyorsa ilimdir. Allah'ın ve kulların haklarına tecavüz olmaksızın, maksat, eşit, amaçlara insanı ulaştıran ilim, hakiki ilimdir. Muteber ilim de budur. İnsana mahsustur. Allah subhanahu ve Taala'nın yahut mahlukun hakkına tecavüz etmekle hedefe insanı hileyle ulaştıran tabii ilim muteber değildir ve bunda bütün hayvanlar ortaktır. O zaman kafirde bulunan ilim muteber ve hakiki ilim değildir. Tevhide, iman ve imanın gerektirdiği ihlasın yokluğundan dolayı papazların ilmi muteber değildir. İman, ihlas ve semereleri olan, Takva sebebiyle Müslüman bir alimin ilminin bundan çok farklı olması gerekir. Sanatla, fenle insan ilim sahibi olsaydı, bal arası, örümcek, karınca başta olmak üzere hayvanlar da alim olacaktı. O zaman insana mahsus olan ilim bu karışımlı bilgi değil, iman, ihlas ve takva şartıyla tahsil edilen ilimdir. Muteber ilim de budur. Artık iman, ihlas ve takva nispetinde bu ilmin itibarı çoğalır veya azalır. Her insanın dimağında tabii bir ilim mevcuttur ve faaldir. Tecrübe ve sanatla çoğalır. Dimağın atıl kalmasıyla zeval bulur. İman ve ihlas şartıyla kamil insanlar nezaretinde kazanılan ilim, faideli, faidesiz olmak üzere iki kısımdır. a. Faideli ilim, İman ve ihlas şartıyla kamil insanların kalplerinden akıp tabiilerinin kalplerinde yerleşen iktisabi yani takva ile kazanılan ilimdir. Bu ilim dimağdan dimağa değil Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin zamanından itibaren kalpten kalbe intikal eden ilimdir. Hadisi şerifte İnna lillahi azze ve celle fi aradîhî âniyeten وَأَحَبُّ آنِيَتِ اللّٰهِ اِلَيْهِ مَا رَقَّ مِنْهَا وَصَفَاً وَآنِيَتُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ قُلُوبُ الْعِبَادِ <الصالحينَ> Gerçekte yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin kapları vardır. Kaplardan Allah'a en sevimlisi de yumuşak ve saflaşanlarıdır. Allah'ın yerdeki kapları şüphesiz takba sahibi salih kullarının kalpleridir buyurulmaktadır. Bu kalpler tövbe, inabe ve takva sayesinden baraj gibi dolar ve alimin hizmetinde bulunanların kalplerine boşalır. B. Faidesiz ilim, dimada yerleşip, dil üzere akıp giden ilimdir. Hadis-i şerifte de, El-ilmu ilmani, fe ilmun fil kalbi, fe zâlike le ilmun nafi'u, ve ilmun alellisâni, fe zâlike hüccetullâhi alebni âdeme. İlim iki ilimdir. Birincisi kalpte yerleşen ilimdir. Bu, sahibine faideli olan ilimdir. İkincisi, dil üzere cereyan eden ve Adem oğlunun aleyhinde Allah Teala'nın hücceti olan ilimdir. Bir Müslümanın alim olabilmesi için, ilminin iman ve ihlasın nuruyla aydınlanması, takva ile semere vermesi gerekir. Alim bir insan kendini kontrol altına alıp araştırmalıdır. Ağzından fasih, beli kelimeler çıkıyorsa, meramını en kolay ifadeyle bildirebiliyorsa, hafızasında birçok meseleleri kaydedebiliyorsa, okur yazar olsun olmasın bu zat o meselelerde ilim sahibidir demektir. Zira ilim, hafıza kuvvetinin aynasında malumatın net suretleridir ve dima aynası, kalpteki iman, ihlas ve sıdıkla, ve azaların da takvasıyla cilalanır, berraklaşır. İlmin faydasız olmasının alametleri a. Alim, rızkın endişesine kapılıp, yüreği titrerse, dünyevi bir fırsatı kaçırdığında üzülüyorsa, uhrevi bir fırsatı kaçırdığında umursamıyorsa, tevekkülü zayıflemiştir. Ve Allah Ta'ala'nın ezelden, her şeye hüküm ettiğini ve her şeyi takdir ettiğini öğretip li key la ma fatakum ve la bima ataakum vallahu la yuhibbu kull muhtalin fakhur ta ki kaçırılmış bir fırsat üzerine üzülmeyesiniz ve Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerin sebebine bel bağlamamış olasınız zira Allah kibirlilik taslayıp şımarıklık yapanları asla sevmez buyurması mucibince İnne Allaha huve Razzaqudül Kuvvetil Metin. Gerçekte Allah kendisi çokça rızık verendir. Metin kuvvet sahibidir. Ayeti kerimesinin hükmüne de imanı zayıftir demektir. B. Hükümdarın yahut çevresinin istek ve arzusu üzere meseleleri izah etmeye kalkışırsa riyaset ve servetin sevgisi kalbini istila etmiş ve فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين şu halde eğer iman etmiş kimselerseniz şeytan ve tuzağına girenlerden korkmayın benden korkun ayeti kerimesinin hükmü altına girmiş sıdık ve ihlası da zayıflemiştir demektir in temseskum hasenetu yasuuhum ve in tusibukum seyyatu yafrahu biha ve in tasbiru ve tettequ la İnna Allah bima yamelun muhiytu. Eğer size herhangi bir hasene olursa, onları öfkelendirip aşırı üzüntüye sokar. Başınıza bir seyyie geldiği zaman bundan sevinirler. Şayet siz sabreder, takva sahibi olursanız, size onların hile ve tuzaklarından hiçbir şey zarar vermez. Gerçekte Allah yaptıkları şeyi çepe çevre kuşatmaktadır. Mealindeki ayeti kırımda. Hasene Sevgi ve saygı üzere Müslümanların bir araya gelmesi, düşmanlarına karşı galibiyet, bolluk gibi nimetler manasındadır. Seyyiye Hezimet, kıtlık, tefrika gibi türlü bela manasındadır. Binaenaleyh, müminin onların öfkelenmelerinden, hile ve tuzaklarından korkmaması gerekir. Zira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 23. ayetinin tefsirinde Şeyh Fudayl bin İyaz radıyallahu ta'la anhu buyuruyor ki, Kalbin üzerinde sevinç, üzüntü ve rahatlık olmak üzere üç perde vardır. Mevcut mal ve servetle seviniyorsan sen hırslısın. Hırslı ise mahrumdur. Dünyevi bir menfaati kaçırdığın zaman üzülüyorsan sen öfkelisin. Öfkeli ise azaba müstehaktır. Halkın övgüsünden rahatlık duyuyorsan, sen kendini beğenensin. Ucup, yani kendini beğenmek de ameli düşürür. Birinci perde imanı, ikinci perde sıdık ve ihlası, üçüncü perde takvayı bozar demek istiyor. C. Böylece süslü püslü elbiselere ehemmiyet verip, kalbini haset, hırs, kibirlilik ve enaniyetten temizlemezse, ihlası bozulmuştur ve ilmi faideli değildir demektir. Böyle bir alimin özellikle zayıf, fakir ve miskinlere karşı kibirlilikte bulunması, onlara tepeden bakması da varsa, tagutun hilelerinden birisine düşmüş, tövbe ve inabeden uzaklaşmış ve ilmi aleyhinde bir hucet olup ahirette Allah Subhanahu ve Taala ilminin sebebiyle onu cezalandıracak demektir. Çünkü Servet ve riyaset sevgisini ilmine karıştırdı, ilmini tuzak yaptı. Ayet-i Kerime'de: Wa mayy yulul yate bima ghal yoom al qiyame, thumma tuffa kullu nefsim ma kesabet, whum la Dünyada her kim tuzağıyla hıyanet ederse, kıyamet gününde kurduğu tuzakla bağlı olarak gelir. Sonra asla haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam verilir buyurulmaktadır. Faideli ilmin kalpte olmasının alametleri de a. Alimin ivasız, garasız ilmini neşretmesidir. Neşrinin mukabilinde geçimini temin için alacağı maaşı ikinci plana, ilimle kendisinin Allah Teala'nın bir hizmetçisi olduğunu birinci plana almasıdır. İlmini tedrisat ve kitabetle neşretmesi anında hiçbir serveti, riyaseti, şöhreti amaç edinmemesi, ilmini neşretmesi kendisine nasip olduğu için de Allah Teala'ya hamd etmesi ve kalben, ruhen titreyip çevre ve hükümdardan değil sadece Allah'tan korkmasıdır. Gerçek bir alim bir nimeti bulduğu zaman Allah Teala'ya hamdü senada bulunur. Şükürle mukabele eder. Dünyevi bir fırsatı kaçırırsa bu takdirde sabretmekle mukabele eder Çünkü şükür ve sabır ilimden ayrılmaz vasıflardır fela tehşehum veşuni veitimi aleykumbelle kum tehtedun Sakın şeytan ve tuzağına girenlerden korkmayın yalnız benden korkun ki size olan nimetimi tamamlayayım ta ki doğru yolu bulasınız Malindeki ayeti kerimede sadece Allah Teala'dan korkanların üzerinde nimetlerin çoğalması da vaad edilmektedir. Bu hasletler ilminin faideli olmasının alametidir. En azından bu nimet haşyettir. Önceden geçen hadisi şerifin sonunda ve eniyetullahifil erdi kulubul ibadis salihina. Allah'ın yerdeki kapları şüphesiz takva sahibi salih kullarının kalpleridir diye buyrulmuştur. Övgünün sebebi şudur. Takva, yani allah Teala'nın korku ve sevgisi sayesinde kalpler yumuşar. Emirleri yerine getirmek, yasaklardan sakınmak ve özellikle zikir sayesinde de kalpler parlak, berrak, billur hale gelir. Melekut ve mana aleminden üzerine gelen nurlarla aydınlanır. Doğrusu, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin kalbi şerifinin barajından gelen ışıklarla göz gibi açılır. Bu kalp sahipleri Allah subhanahu ve taala'nın mahlukundaki işinin iç yüzünü görür. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem "İza dakhala'n nuru'l qalba infasah lehu ve enşara Qila: "Ya Resulallah, hal li zalika min alametin tu'raf bihi?" Qala: "Naam." الإنابة إلى دار الخلود والتجاف عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت وفي رواية أخرى تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما يريد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام قيل يا رسول الله وكيف يشرح صدره قال يدخل فيه النور فينفسح قالوا ve hel lizalik alame ya rasulallah qala atjafa an daril gurur wal inabatu ila daril hulud wal istiadad lil maut qabla an yanzilal maut imanun hakikatlerinin nuru kalbe girdiği zaman kalp ona genişler ve sevinçle dolar buyurdu ya rasulallah bunun için onunla bilineceği bir alameti var mıdır ki denildi evet inabe Eşit, türlü günahlardan rücu ederek taat ve ibadetle ebedi diyara dönüş yapmak ve aldatıcı diyardan uzak kalmak, ölümün inişinden önce ölüme hazırlıkta bulunmaktır buyurdu. Başka bir nakilde aynı hadiste Allah kimi doğru yola getirip yolda yürütmesini dilerse İslam'ı kabullenmesi için onun göğsünü genişletir buyurdu. Göğsü nasıl genişler ya Resulallah denildi. İmanın hakikatlerinin nurları göğsüne girer de bu sebeple göğüs genişler buyurdu. Yani zikir ve tevhidle mana aleminde arş-ı alanın kabul dergahında yankı yapan sesler nur olarak döner, göğse girer, haliyle göğüs coşar, aşk ve sevinçle dolar ve bu nispette teslim ve sıdık yerleşir. Ve bu kalp sahibi Allah subhanehu ve taala'nın armağan ve nimet olarak kendisine vermiş olduğu bu nurlar ve göğsün genişlemesi vasıtasıyla eşyada tefekkür ettiği zaman Allah subhanehu ve taala'nın zatının görülmesini engelleyen nurları dahi müşahade eder. Artık kalp saflaşması nispetinde Allah subhanehu ve taala'nın lütuflarını toplayan mercekten bir kap olur. Allah'ın rahmet ve lütuf nazarına Alimin kalbinin mazhar olmasından daha büyük bir nimet olamaz. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ ekber. Kulunun zikretmesi anında Allah Teala'nın kulunu zikretmesi daha büyüktür. Yegane bunun kaynağı, haşyetullah'tır. Kibirlilik, haset, hırs, ucup, eşit benlik, şehvet, eşit egoizm, riya eşit gösteriş gibi pisliklerden kalpleri saflaşan, işit arınan ulema innema yahşallaha min ibadihi ulama kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar ayeti kerimesiyle övülmektedir. Ayeti kerimenin vasıflamış olduğu böyle bir alim haliyle fakirlere ve miskinlere daha şefkatli olmak, ilmin aşıklarına daha fazla fedakarlık yapmak Zarar görse bile Allah'ın mahlukuna şefkat etmek halinde olur. Özellikle farz, vacip ibadetlerde titiz olur. Reisten, çevresinden dolayı çevresinin tesiri altına girmez. Örf adetine uymaz. Yalnız iken yaptığı ibadeti kiminle beraber olursa olsun, nerede olursa olsun, vaktinde, zamanında icra eder. Allah Teala'nın yasak ettiği şeylerden uzak olur. Bunlar faideli ilmin ve kalbinde Allah korkusu bulunmasının, bu sayeden kalbinin Allah Teala'nın yeryüzündeki kaplarından bir kap olmasının birer alametidir. B. Ene zaimun bi beytin fi rabdil cenne ve bi beytin fi wasatil cenne ve bi beytin fi a'lal cenne. Limen teraka'l mira'a ve in kana muhıqqan ve teraka'l kedibe ve in kana mazıhan ve hassana hulquhu. Hak ve gerçeği söylese dahi cedelleşmeyi terk eden kimseye, şaka olsa dahi yalanı terk eden kimseye ve ahlakını güzelleştiren kimseye ben cennetin havalisinde bir evin, ortasında bir evin, zirvesinde bir evin verilmesine kefilim buyrulan hadisi şerifin mucibince munazaralarda galip olsa, mağlup olsa aldırış etmez. Hak ve gerçek hükmün ortaya çıkmasını amaçlar haklı çıktığı zaman şımarmaz ve kendi şahsı için hiçbir hak talep etmez. Cedel ve yalana sevk eden sebep, riyaset, şöhret ve servetin amaçlanmasıdır. Bunlar kalbe yerleştiyse, cedel ve yalan silah olarak kullanılır. Avcı, bunlardan biri olan avını yakalamak için amaçlarını gizlediği gibi silahını da gizler. Tabii ki ilim sahibi bu gizlemeyi en modern şekilde yapar. Nefsini temize çeker. Allah subhanehu ve teala فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi asla temize çekmeyin buyurarak bu tür şeyleri yasaklamıştır. İkide bir nefsini temize çeken alim değil bilakis Rabbinden gafildir. Nitekim şair diyor ki لَا تَهِنَنَّ الْفَقِيرَ عَلَّكَ terka, تَرْكَعَ وَالدَّهْرُ قَدْ rafa. Fakiri alçaltma ''Sana emanet, zaman yükseltir, eder hıyanet.'' Nasıl ki abdest ve gusulle taharet, namazın ikamesine ayrılmaz şart koşulduysa, böylece tadili erkan üzere ikame edilen namaz da, günahların pisliklerinden ruh ve kalbi temizlemenin anahtarı ve saadetin mertebelerine ulaşmanın bineği ve ayrılmaz şartıdır. Aynı zamanda günah ve gafletten kurtuluşun çaresidir. Nitekim, Salatu مِعَرَاجُ Mu'mini, Tadili erkan üzere namazın ikamesi, müminlerin miracıdır, buyrulmuştur. İman, ihlas, tadili erkan üzere namaz ve helal harama dikkat etmek şartıyla zikirde, kutsi huzura götüren bineğin levazımlarıdır. Artık, manevi taharet olan zikirde, kibirlilik, haset, hırs, ucub eşit benlik, şehvet eşit egoizm, Riya eşit gösteriş gibi nefsin heva ve istekleri olan pisliklerden kalpleri temizler. Bunları izale eder. Ve kalp saflaşır, berraklaşır. O zaman alimin Allah yahut La ilahe illallah deyişinde akciğer ve kalbin inip çıkmasıyla nefesi yakınlarına fevkalade kıvılcımlarını fışkırtır ve bu sayeden zaman zaman tabilerinin sinir sistemlerindeki Borularında biriken kibirlilik, haset, hırs, ucup eşit benlik, şehvet eşit egoizm, riya eşit gösteriş gibi nefsin heva hevesinin islerini temizler. İşte faideli ilmin sahibi alimler bu temizlemek vasfıyla dinde liderlik hakkını kazanmışlardır. Nitekim "Ve cealna minhum eimeten yehdun biemrina lamma sabru ve kanu İsrail oğullarından hayır işlemek için önderler kıldık. Onlar emir eşit iznimizle yol gösterirlerdi. Bu da sabrettiklerinden ve ayetlerimizle kesin hükümle tasdik ettikleri içindi diye buyurulmaktadır. İsrail oğullarından böyleler olunca bu ümmet içerisinde böylelerin olması şüphesizdir. Zira la tazalu taifetun min ummeti qaimeten bi emrillahi لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ اَوْ hatta حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ vehum وَهُمْ ظَاهِرُونَ على الناس. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emrini tutmakta devam edeceklerdir. Onları terk eden veya muhalefet edenler, kendilerine zarar veremeyecektir. Nihayet onlar, insanlara galip oldukları halde, Allah'ın emri kıyamet gelecektir. Buyurulan sahih hadisin şehadetiyle, hak üzerinde bir taife kıyamete kadar devam edecektir. İmam Şafii'yi buyurur ki, İsrail oğullarından alimler, Tevrat'ın hükümlerini kendilerine baş ettiler. Reis ve idarecilere baş oldular. Sonra türlü belalara karşı sabri terk ettiler. Türlü masiyetleri görmezlikten geldikleri için de ayak altına girdiler. Zira imandan gelen sabır, insanın bedeninin başı gibidir. Binanaley büyük alimler dediler ki sabır ve yekinle dinde lider olunca insan dünyada da lider olur Dini bıraktıysa dünyasında da heder olur. Faideli ilim sahibi Alim tabilerinden kendisine saygı göstermeyenlerden şefkat ve merhametlerini kesmez Herkesi derecesine göre kucaklar. Riya, gösteriş ve şehvani arzulardan uzak durur. Hatalardan göz kapatır. Şer'i şerifin büyük saydığı hatayı işlemediği takdirde tabilerinin hatasını afuv eder. Özür dileyenlerin mazeretini kabul eder. Bu hasletler de faideli ilmin ve o ilim sahibinin kalbinin Allah Teala'nın yeryüzündeki kaplarından bir kap olmasının alametidir. c. Tedrisatının mukabilinde talebelerinden hiçbir ücret talep etmez. Bunlar kendi bendiklerini ayak altına alıp, halkı Hak Subhanehu ve Teala'nın benliğine ve onun Resulünün benliğine davet ettikleri için davetlerine icabet gerekir. Böylece tabi olmak, sevmek dini bir vecibedir. Nitekim Allah Ta'ala, اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرَوْ وَهُمْ muhtedun. Kendileri hidayet üzerinde oldukları halde, Sizden herhangi bir ücret talep etmeyen Kimselere tabi olun Eşit onların sözlerine Kulak verip kabul edin Buyurmaktadır Buraya dikkat edelim İstemek Dilencilik yapmak ayrıdır Almak da ayrıdır Talebelerden başka herhangi bir Müslüman Alimin şerefini koruduğu halde Gizlide bir yardımda bulunsa Hoca bunu kabul eder Bunu kabul etmesi zarar vermez Büyükler ''Dilencilik yapmayız, gelen yardımı da reddetmeyiz.'' demişlerdir. Ama bizim zamanımızda adet olduğu üzere, talebeyi barındırıp okutmakta talebeden ücretin istenilmesinin, aynı talebelerin okutulması için halktan zekat fitre toplanılması maksadıyla kapı kapı dolaşılmasının hiçbir yeri yoktur ve şer'i şerife muhaliftir. Şu para toplayanlardan sorarsan, ''Zekat fitreyi ne yapıyorsun?'' Talebeleri okutuyorum der. Talebe, niçin benden para alıyorsun derse, seni okuttuğum için der. Ve bu adet haline gelmiştir. Bunu işleyen vakıfçılar bundan sorumludur. Yine de tekrarlayalım ki, bu adetin haricinde yardımlaşma vardır. Mennâ'illil hayri. Hayrı çokça engellemektedirler. malindeki ayetin hükmüne girmemekteyiz. Yani hayrı engellemek için bunu söylemiyoruz.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 Kalbi ve sinir sistemi, nefsin pisliklerinden temizlenen, mercek haline gelen alimler birer mehdiidirler. Mehdiye hazırlık yapan ulama ve irşade ehliyetli insanlar, beklenilen Mehdi'de de dahil hiçbiri hadi değildir. Hadi, el-hadi, eşit, hoşnut olduğu yolu gösteren ve o yolda yürüten, ismiyle tecelli eden Allah Teala'dır. Malumdur ki peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bu sırra en çok mazhardır, muzafferdir, en büyük Mehdi'dir. Allah Teala El Hadi ismiyle peygamberine tecelli edip ona yol göstermiş, Beğendiği yolda yürütmüştür demektir. Artık nübüvvet ve risalet kapısı kapanmıştır. Ama allah Teala'nın hidayet yolunu göstermesi, beğenip seçtiği yolunda yürütmesi ve tecellisi ve bu tecellileri telakki eden mehdilik vasfı kapısı kapanmamıştır. Artık inabe ile o yolda yürütülen mehdilerden her biri bir pay almaktadır. Ama en büyük pay, velayete son veren, beklenilen Mehdi aleyhisselamındır. Zamanını bilmem, geleceğine inanıyorum. Ve inabe sahibi mehdilerin yoluna uymamız, وَتَّبِعَ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana inabe edip dönenlerin yoluna uy. وَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ ne اللّٰهُ febihudahu مُقْتَد۪هُ Onlar öylelerdir ki Allah kendilerini doğru yola iletip onda onları yürütmüştür. Binaenaleyh yollarına uyunuz. Mealindeki ayeti kelimelerde kerimelerde emrolunmaktadır. Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem de ulul elbab olan ulema ve ehli irşadın nezaretindeki zikir halkasında beraberliğin ehemmiyetini beyan ederek teşvik buyurmaktadır. Uzun hadisin sonunda ''Humul kavmu la yeşgâ bihim celisuhum'' Bu zikir halkasında oturanlar öyle bir kavimdir ki onların nezdinde oturanlar onların sayesinde asla şaki olmazlar. Buyurmasıyla inabe sahibi alimler ve irşat etmeye ehliyetli zevatların zikir halkasına gelenin şakî olmayacağını müjdelemiştir. Yani zikirle nefeslerinin sayesinden herhangi bir ihtiyaç için yanlarına gelip oturan şakî olmaz. Zira bunlar basiret üzerine çevrelerini söz dinleyeni davet ederler. Basiret de hak ile batılı birbirinden ayırt eden marifet melekesidir. Hakka davet ve irşat vazifesinde bulunanlar daima basiretle apaçık hujjietlerle hareket eden cehilden muhakemesizlikten zor kullanmak ve cedelleşmekten sureti kat'iyede sakınanlardır. Nitekim kul hadihi sabiliy ed'u ila allahi ala basiretin <gülüyor> ana ve men ittabani ve subhanallahi ve ma ana minal müşrikîn. Habibimdeki işte bu benim yolumdur. Ben insanları Allah'a körü körüne değil bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ın ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Buyurulan ayet-i kerimedeki Ben de bana tabi olanlar da böyleyiz. Cümlesiyle itikatta, doğruluk ve dürüstlükte, istikamette, güzel ahlakta, Davetçinin peygambere tabi olmasının şart olduğu açıklanmaktadır. Basiret üzere davet sayesinde gerek alim kendisi gerekse alimin tabileri haliyle tavuta uymaktan, sevgisinden ve ona ibadet etmekten uzak dururlar. Himmetlerini yani bütün sinir sistemlerini Allah Teala'nın zat-ı şerifine ve rızasının kazanılmasına yöneltirler. İster isen gelmeyi başa, kanaatle ile başla her işe. İmkanla yetin girme telaşa, şişiren hırsı at yaşa. Bir mahluk için girme zillete, göz dikme şöhret servete. Çalış Rabbinden rızkını iste, işi yürüten Allah etme endişe. Takma kafaya refahta rekabet, zeval bulur elbet servet riyaset. Bunlarla iftihar ardır hamakat, Balon doğru bakma gösterişe. Gi ihlas gömleği sabr sebat, takvaya bürün çek salavat, İşe koş alberat, ev okul dükkan her işe.